İyi akşamlar arkadaşlar. Bu akşam son dersimizde tasavvufta tevhid anlayışını konuşacağız. Esasen arkadaşlar tevhid konusu ya da bir başka tabirle varlık konusu tasavvufun en çetin, en çetrifil konularından bir hafta, bir saat içerisinde konunun anlatılması ya da sadece buradaki bilgilerle anlaşılması mümkün değil. Bilmiyorum kitaptan, esas bölümden tam okudunuz mu ama oradan bile okusanız tam anlamak mümkün değil. Dolayısıyla bir takım kavramları, bunların karşılıklarını anlatarak konuyu arz etmeye çalışacağım. Ama biliyorum ki birçok yönü tam anlaşılamayacak. Öyle bile olsa yine de biz açıklamaya çalışacağız. Çünkü bu hususta bir takım birikimlere ihtiyaç var. Bazı kitapların okunması veya yüz yüze bir takım meselelerin müzakere edilerek konuşulması gereği var. Buna imkanımız olmadığı için e, burada yapabildiğimiz kadarını yapmaya çalışacağız inşallah. Dolayısıyla dersi, e, konuyu tam kavrayamazsanız bile kavramların, kullanılan, geçen kelimelerin e, ne anlama geldiğini öğrenmeye çalışmanız da bir şeydir. Bu akşam için bunu da hedefleyebilirsiniz. Mutasavvıfların... Bir kısmı tevhid konusunda vahdeti vücut diye ifade edilen bir anlayışa, bir kısmı da vahdeti şuhud şeklinde ifade edilen bir anlayışa sahip olmuşlardır. Şimdi vahdeti vücut arkadaşlar varlığın bir olması manasına geliyor. Varlıkta teklik demek. Vahdeti şuhud ise varlığın bir görünmesi manasına geliyor. E, demek ki e, ya vahdet-i vücut anlayışında veya vahdet-i şuhud anlayışında oluyor tasavvuf e, büyükleri. Bunların ne demek olduğunu birazcık daha ileride e, açıkladığımızda daha anlama imkanımız olacak. Şimdilik bu kadarla yetinip geçelim. Vahdet-i vücut varlığı bir bilme. Allah ve onun tecellilerinden başka varlık olmadığını idrak etme şeklinde ifade ediliyor. Şimdi varlığı bir bilme. Yani Allah ve onun tecellilerinden başka varlık olmadığını düşünme. Allah tamam. Tecelli ne demek? Tecelli arkadaşlar. E, cela kökünden e, gelen bir kelime ki ortaya çıkmak, görünmek manasına geliyor. E, Allah var. Bir de Allah'ın isim ve sıfatlarının bu alemde tecellileri var. Zatının, sıfatının, esmanın tecellileri var. Ee, bu tecelliler yani o isim ve sıfatlarla ilgili olarak ortaya çıkan bir takım varlıklar söz konusu. Tecelli bu, böyle bir şey. Ee, o yüzden vahdet-i vücut anlayışında Tek gerçek varlık Allah'tır, onun dışında başka varlık yoktur şeklinde ifade ve tanım yaparlar. Çünkü onun dışındaki varlık diye bildiğimiz bizler, kainat, yaratıklar esasen Allah'ın esma ve sıfatının birer yansımaları, gölgeleri mesabesindedir. O yüzden e, gölgeye, o gölgenin aslı varken gölgeye varlık denmez. Aslı esas varlığı ifade eder. O bakımdan gerçek varlık sadece Allah'tır. E, onun dışındaki varlığa e, varlık e, denmez demiş oluyorlar. Yani varlık tektir derken bunu ifade etmeye çalışıyorlar. Vahdet-i şuhut anlayışında olanlar ise onu bunu şöyle tarif ediyorlar. Her şeyi Allah ve onun tecellileri olarak görme. Ondan başkasını görememe hali diye tarif ediliyor. Deminki her şeyi Allah ve onun tecelli, tecellileri olarak bilme ve idrak etme demiştik. Burada bilme değil bakınız görmeden bahsediliyor. Her şeyi onun tecellisiymiş gibi görme ve başka bir şeyi görememe hali. Şimdi vahdet-i vücutta varlığın bir olduğunu bilmek ve idrak etmek söz konusu iken vahdet-i şuhutta belli bir süre için varlığı bir görme söz konusudur. Şimdi bu e, özellikle şuhudu ifade için ileride misali gelecek ama burada da yine o misali verip de geçeyim isterseniz. E, bir kimsenin e, mesela gözünü güneşe diktiğini düşünelim. E, sürekli güneşe bakan bir kimse e, gözünü güneşten ayırdığı zaman gözünü güneşten ayırdığı zaman etrafında bütün varlıkları güneş şuasından ibaretmiş gibi görür. Yani her tarafta bir ışın e, görür. Gözünü çünkü sürekli güneşe diktiği için gözünü almıştır o ışık. E, dolayısıyla onun için her yer, her taraf güneşten ibarettir. Güneşin şualarından ibarettir. Şimdi Kendisini Allah'a vermiş, sürekli zikirlerle meşgul olan bir kişi tasavvuf eğitimi sürecinde bunu yaşarken tam bir konsantrasyon ile yoluna devam ettiğinde öyle bir noktaya gelir ki bu kainatta Allah'tan başka hiçbir şeyin olmadığını görür. Yani nereye baksa orada Allah'ı Görür, onun tecellilerini görür ve ondan sonra da alemde tek bir varlık var o da Allah der aslında e, bu gerçekte e, sadece onun her şeyi Allah'a tam yöneldiği için sürekli onu zikrettiği için her şeyi Allah olarak görmesinden başka bir şey değildir. Yani görüntüde tek bir varlık durumu söz konusu olmuştur. Vahdet-i Şuhud böyle bir şeydir. Dolayısıyla Allah'tan başka bir şeyi göremeyenler, görmeyenler bunu böyle sadece Allah var diye düşünseler bile bunu ileriye geçtiklerinde Allah'ın varlığıyla kendi varlıkları ve diğer varlıkların varlığını görür hale geldiklerinde işin böyle olmadığını anlamış olurlar. E, vahdet-i Şuhud, vahdet-i vücuttan sonra mı gelir? E, vahdet-i Şuhud arkadaşlar aslında vahdet-i vücut şeklinde ifade edilen durumu ee, değişik bir açıdan Açıklama durumudur Yani Allah'ın varlığın Tek Allah'tan ibaret olduğunu Allah ve onun tecellilerinden ibaret olduğunu Söyleyen bir kimseye Şu söylenmiş Denmiş oluyor Hayır öyle değil ee, O siz Allah'ın her şeyin Allah'ın Evet, varlığın tek Allah'tan ibaret olduğunu zannetmek doğru değil, onu siz öyle gördüğünüz için böyle demiş oluyorsunuz diye, yani vücudun, vahdeti vücudun aslında vahdeti şuhud e, şeklinde olduğunu sö söylemiş oluyorlar. Bunun da böyle olduğu ancak o makamdan bir ileriye geçildiğinde anlaşılıyor. Yani alemde tek Allah'ın var olduğunu hissettiği veya yaşadığı halden bir ileriye geçtiğinde esasen o halin bir şuhuttan ibaret olduğunu fark ediyor. Vahdeti şuhut aslında böyle bir şeydir. Yani vahdeti vücutla alakalı onun ne olduğunu değişik bir açıdan ifade etme durumudur. Ancak bunun böyle olduğunu fark edebilmek için vahdet-i vücut halini yaşayan dervişin bir ileri makama geçmesi gerekir diyorlar. Geçtiğinde işte o zaman o halin şuhut olduğunu anlar, anlamış olur şeklinde efendim ifade etmiş oluyorlar. Vahdet-i vücut anlayışını arkadaşlar ilk defa sistemli olarak Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri ortaya koymuş Buna belki sistemli değil de En geniş bir şekilde Diyelim Çünkü daha sonra İbn Arabi'nin görüşleri de o kadar sistemli değil Yani epey dağınık Parça parça bilgiler var Sonradan onun Eserine şerh yazanlar bunu Sistematize etmişlerdir Ve bir İbn Arabi ekolü okulu oluşmuştur. Ee, Ekberiye mektebi diye. O şehirlerde efendim kitaplarına yapılan açıklamalarda bu mertebeler de daha doğrusu bu anlayış sistemli bir hale getirilmiştir demek daha doğru olur. Şimdi İbn Arabi evet en geniş şekilde bunu ilk ele alan kişidir ama daha önceki mutasavvıflarda da vahdet-i vücut anlayışının izlerinin olduğu belirtilir. Ee, onun örneğini vereceğim, nasıl izleri var. Vahdet-i şuhud anlayışını da ilk olarak etraflı bir şekilde ortaya koyan İmam Rabbani Hazretleri olmuştur. Bununla birlikte bu anlayışın, yani vahdet-i şuhud anlayışının da ipuçları Önceki bazı mutasavvıflarda mevcuttur. Hatta önceki sufilerin ifadelerini bakış açısına göre her iki anlayış içinde uygun telakki etmek mümkün olmaktadır. Yani geçmiş e, sufilerin bir takım sözleri onların bir halinin yansıması oluyor. Vahdet-i vücud anlayışında olanlar işte bu vahdet-i vücudun ifadesidir diyorlar. Vahdet-i anlayışında olanlar, hayır bu tam da bir Vahdet-i ifadesidir diyorlar. Şimdi e, dedik ki Vahdet-i Vücut da, Vahdet-i da daha önceden, daha ilk dönemden itibaren e, izlerinin, örneklerinin e, olduğu bir anlayıştır. Şimdi burada İmam-ı Gazali Hazretlerinin e, bazı ifadelerinden her iki görüş sahipleri de e, kendilerine pay çıkartmaktadırlar. i̇mam Gazali'nin Mişkatül Envar isimli eserindeki şu sözleri vahdet-i vücudun bir ifadesi olarak değerlendiriliyor. Diyor ki Gazali, Arifler mecaz çukurundan hakikate yükselip Manevi miraçlarını tamamladıktan sonra şunu müşahede ettiler ki varlıkta Allah'tan başka hiçbir şey yoktur. Ee, burada o hakikat mertebesine ulaşan kişiler Allah'tan başka hiçbir şeyin olmadığı e, sonucuna ulaştılar denmek isteniyor. Ve bu manada şunu da okuyor İmam Gazali Hazretleri, Şu Kasas Suresi 88. Ayeti. Onun zatından başka her şey helak olucudur. Küllü şeyin helikün illa veçe. Allah'ın zatından başka her şey helak olmaktadır. Dolayısıyla Allah var, onun dışında bir şey yok denmiş oluyor. Ariflere göre burada helak olmak ifadesiyle belli bir zaman dilimi kastedilmemiş. Gelecekte helak olacaklar ya da geçmişte helak oldular gibi değil. Her şey helak olmaktadır. Helak olucudur. O zaman bir zaman dilimi kastedilmeyince Allah'tan başka her şeyin ebedi yokluğu ifade edilmiş oluyor. Geçmişte de böyleydi. Gelecekte de böyle, şimdi de böyle. E, bunu dedikten sonra diyor ki Gazali, zaten bundan başka bir şey de düşünülemez. Şimdi burada şöyle bir ifade, bu ayetin dışında şöyle bir ifade de var. Şöyle bir ayet de var. Şimdi burada her şey helak olucu diyoruz. E, o zaman her şey helak oldu, yani yok oldu. E, niye yok değiliz biz o zaman? Yani şu anda biz varız varlık var. Efendim aslında bunlar yok olup tekrar yaratılıyor. Çünkü bir başka ayette e, Allah her an bir iş dedir külle yemin hüvefi şe'nin her an bir oluştadır ifadesi Allah'ın kainatı her an yok olup yeniden yarattığını Yani onlar helak olduğunu yeniden yarattığını, helak olduğunu anında yeniden yarattığını ifade etmiş oluyor. Dolayısıyla her an helak var ve yeniden yaratılış var. Bunu biz kendi insan varlığı üzerinde şu şekilde ifade edebiliriz. Şimdi gelinen tıptaki gelişmeler bize gösteriyor ki tabiplerin anlattığına göre hücrelerimiz binlerce hücremiz ölüyor ve onun yerine yenisi geliyor. Bizim en çekirdek yapı taşımız hücreler. Hücre ölünce arkadaşlar aslında bizim yok olmamız lazım. Yerine yenisi gelmese aynen öyle olacak. Ama hemen yerine yenisi geliyor. İşte o yüzden her an helak var. Ama Allah yeniden yarattığı için bu helak fark edilmiyor. Ve varlık devam ediyor. Şimdi i̇mam Gazali Hazretlerinin bir de şu ifadeleri var. Bunlar ise vahdet-i şuhudun ifadesi olarak değerlendirilmeye, anlaşılmaya müsait. Tabi i̇mam Gazali Hazretleri ne vahdet-i vücut tabirini ne de vahdet-i şuhud tabirini kullanmıyor. Ne demiş Gazali? Arifler hakikat fezasına yükseldikten sonra hak ve vahit olanın varlığından başka varlık göremediklerinde, görmediklerinde itfak etmişlerdir. Fakat bu hali bir kısmı ilim ve marifet olarak, bir kısmı da hal ve zevk olarak müşahede etmişlerdir. Şimdi burada bu şekilde müşahede etmişlerdir, Allah'tan başka bir varlığı göremediklerini ifade etmişlerdir şeklindeki, cümle Allah'tan başka bir varlık göremediklerinde ittifak etmişlerdir şeklindeki cümle. Evet. Başka bir varlığı göremediklerini ifade ediyor ki bu tam da Vahdet-i Şuhud anlayışında olanların ifadesidir. Arifler kesretten tamamen kurtulup mutlak Vahdet'e vardıklarında bu manevi sarhoşluk hali içinde kimi enel hak kimi subhani maazama şani kimi de mafil sivallah gibi sözler söylemişlerdir Evet şimdi bunlar ne demek Aslında tasavvuf ehli bunlara bu tür sözleri arkadaşlar şatiye adını veriyor Şatiye Şeriata uymayan söz demek. Akla ve dine uymayan söz demek. Yani bunun e, doğru bir söz olmadığını ifade etmiş oluyor tasavvuf ehli. Peki o zaman niye böyle söylüyorlar? Enel Hak veya Subhani Maazama Şani gibi sözler söylüyorlar. Şunun için tasavvuf eğitimi sırasında ee, zikirlerle, ibadetlerle Allah'a kendisini tam vermiş olan kimse bir noktaya geldiğinde ee, Allah'tan başka hiçbir varlığı göremez hale geliyor. Kutsi hadisi hatırlarsınız, ilk haftalarda okumuştum. Buhari'de geçen kutsi hadiste Hz. Allah öyle buyuruyor. Ben kulumu Muhabbetle tam kuşatınca onu sevince onun gören gözü işiten kulağı tutan eli yürüyen ayağı olurum şeklindeki ifade E yani gören göz işiten kulak gördüğünde beni görür duyduğunda beni duyar tuttuğunda beni tutar yürüdüğünde bana yürür Şimdi e ne kaldı geriye Allah var başka bir şey yok işte bu hali yaşayan bir kimse, ki bu geçilmesi gereken ama yaşanması gerekli, elzem olan bir haldir. Bu hali yaşarken kişinin bu tür sözler söylemesi aslında o kişilerin kendi sözü değil, yani empati yapıp kendimizi onların yerine koyduğumuzda, o kişilerin kendi sözleri değil, Allah'ın sözleridir. Yani o kişi noktasından konuyu anlamaya çalıştığımızda Allah var başka bir şey yok ise, kendi varlığı dahil o kişinin, kendi varlığını dahi hissetmez bir durumda ise, her tarafta gördüğünde, duyduğunda, işittiğinde, yürüdüğünde, tuttuğunda Allah'ı görüyor ise, e, Allah var başka bir şey yoksa o zaman enel hak sözü kime ait olur? Allah'a ait olur. Ben Allah'ım. Zaten ben Allah'ım demek en elhak. Ya da kendimi tesbih ederim. Ben ne yüceyim. Bunu bir kul söyleyemez. Bunu evet. Bunu ancak Allah söyler. O zaman o hali yaşayan kişi noktasından zaten söz Allah'ındır. Ve onun için bir problem yoktur. Fakat bizler bu sözü o kişinin dilinden duyduğumuz için onu suçlarız. Yani şathiye söyledi. Akla ve şeriata uymayan bir takım sözler söyledi deriz. Dolayısıyla o hali yaşayan açısından normal olan bir şey, normal gibi duran bir şey, dışarıda olanlar açısından anormallik arz eder. Enel hak sözünü evet Hallacı Mansur söylemiş Subhanima ma azam Şani ve diğerleri buradaki verdiğim örnekler Bayisi Bistami hazretlerinin sözleri. Tabii ki bu hal fena halinin bir yansımasıdır ve bu halin geçilmesi gerekir. Bayisi Bistami hazretlerinin geçtiğini biliyoruz ve Şerüsülükü çünkü tamamlamıştır. Hallacı Mansur ise e, geçme fırsatı bulamamıştır. Çünkü bu söz duyulunca onu muhakeme etmişler ee, ve e, tam da o sırada zenç isyanı denilen bu siyahilerin bir isyanı vardır. Karmatiler. Ee, onun karmati olduğu ve onlarla iş birliği yaptığı düşünülerek e, idam etmişlerdir. Oysa fırsat verisiydi ee, Bahezid-i Bistami gibi. Hallacı Mansur da Enel Hak demekten vazgeçecek idi ileri aşamada. Ama o halde kaldığı için e, o kendi açısından mazurdur. Çünkü o hali yaşayanın başka bir şey söylemesi mümkün değildir. Aşıkların manevi sarhoşluk halindeki sözleri anlatılmaz saklı tutulur. E, Arif normal hale döndüğünde, yani o hali geçtiğinde, e, o zaman o yaşadığı halin, yani ittihadın söz konusu olmadığını, ancak ittihada benzer bir durumla karşılaştığını söyler ya da anlar. Çünkü o hali yaşadığında Allah'tan başka kimse yok. Kendisi Allah'la sanki birleşmiş. Her şey Allah'a olmuş gibi hisseder. Evet, bunu geçtiğinde öyle olmadığını tabii ki anlayacaktır. İşte bir kısım tasavvuf eline sadece bu enel hakkı biz halacın sözü diyebiliriz. Yani o duyulup ve onun üzerine idam edildiği için. Oysa enel hak ve benzeri sözleri bütün sufiler söyler. Yani fena halini yaşayan her sufi söyler. Bunların bir kısmı duyulmaz. Bir kısmı e, efendim önemli bir kısmı zaten fark edilmez. Yani şey kontrolünde o ya sahralarda ya da kapalı mekanlarda bu hali yaşayarak geçmesi sağlanır. Şimdi burada Şimdi burada e, Enel Enel Hak ve benzeri sözleri vahdet-i vücud anlayışını benimseyenler tarafından vahdet-i vücudun bir ifadesi olarak e, söyleniyor, değerlendiriliyor. Vahdet-i şuhud anlayışını kabul edenler de vahdet-i şuhudun bir ifadesi olduğunu kabul ediyorlar. Aslında burada e, her şeyi Allah gibi görme hali e, noktasından e, vahdet-i şuhud e, tüm bir ifadesi e, demek doğruya daha yakın gözüküyor ama o hali yaşayanlar ne diyorsa ona da bakmak lazım Ebu Suud Efendi ile ilgili bir soru var Ebu Suud Efendi Yünus Emre'nin bazı şiirinin küfürüne nasıl itham etmiş olabilir? Onun burayla alakası yok arkadaşlar. O e, küfür dediği, o cennet cennet dedikleri birkaç gözükle birkaç huri e, isteyene sen anı e, ifadesini e, Allah'a karşı e, bir istina, e, efendim, bir beğenmeme gibi yorumladığından dolayı e, bunu söylüyor. Yani böyle bu küfür olur bu söz diyor. Eğer gerçekten Yunus Emre bu manada söylemiş olsa Yunus Emre'nin anladığı şekilde ya da öyle o cümleleri halk öyle anlıyorsa evet bu tamamen küfrü gerektirir ama tasavvuf ehli diyor ki hayır Yunus Emre orada Allah'a karşı ben senin cennetini falan istemem gibi ona karşı bir istina halinde değil. Esas orada kastı ben huri ver, veriyorsun diye, cennet veriyorsun diye sana kulluk yapmam, senin rızan için yaparım. Esas benim için hedef senin hoşnutluğunu kazanmaktır, vurgusudur. Dolayısıyla böyle anlaşıldığında evet o zaman yanlış anlaşılma ortadan kalkacaktır. Eğer Ebu Suud Efendi'nin dediği gibi anlaşılıyor ise, ya halk böyle anlıyor ise o zaman Ebu Suud Efendi ee, haklıdır. Ama öyle e, e, o manayı kastetmediği ifade ediliyor. Şimdi vahdeti vücut e, manevi tecrübe ve keşf yoluyla Allah'tan başka hiçbir gerçek varlığın mevcut olmadığını, bütün varlıkların ve mutlak vücudun yani Allah'ın isim ve sıfatlarının görüntüsü olduğunu idrak etmek durumu olarak ifade ediyorlar. Vahdet-i vücut anlayışında birlik yani vahdet bilgi ve düşüncededir. Tasavvuf ehli eğitimi almakta olan salik gerçek varlığın bir tane olduğunu, onun da hak ve hakkın tecellilerinden ibaret olduğunu bilir. Hakkın dışında hiçbir şeyin hakiki vücudu olmadığına inanır. Ancak vahdet-i vücutla ilgili bu bilgi ve inanış bir Nazariye ya da akli istidalle elde edilen bir sonuç değildir. Bu çok önemli. Peki nedir? seyr sayesinde ruhi tecrübeyle elde edilmiştir. Bunun manevi ve ruhi tecrübe dışında başka bir yolla bilinmesinin bir değeri yoktur. Yani bu varlığın birliğinden bahseden e, sufiler, bir takım deliller, Akli istidlaller, burhanlar ile bu sonuca varmış değiller. Seyrisülük sırasında yaşadıkları manevi hal ile, efendim keşif ile bu hali yaşamışlardır. E, dolayısıyla akıl yoluyla bir takım benzer fikirler ileri sürenleri bunlarla karıştırmamak gerekir sırasın i vücut sırasında, sırasında bu anlayış niye meydana gelir? Çünkü çokça ibadet, mücahede, dünya rağbeti terk, e, zikre sürekli devam etme. E, bu kalpte sevgi ve aşk meydana getiriyor ve bu suretle kalp masivadan tamamen arınarak hakkın isim ve sıfatlarına ayna olmaya başlıyor. i̇bn Arabi'ye göre varlık tek bir hakikatten ibarettir. Dolayısıyla la mevcudu illallah. Allah'tan başka gerçek vücut yoktur. Ancak bu sözden o zaman her şey Allah'tır diyebilir miyiz? Bu manaya çıkartabilir miyiz? Hayır diyemeyiz. Eee... Yani her şey Allah'tır dediğinizde, yaratıkların da Allah olduğunu söylemiş olursunuz. Oysa bunu kastetmiyor. Allah'ın varlığından başka hiçbir varlığın gerçek varlığı yoktur. Onlar gölge mesabesindedir. Onlar birer tecellidir. Gerçek varlık Allah'tır demiş oluyor. Yani diyelim ki bir cisim, bir kalem düşünün. Bu kaleme ışık vurduğunda gölgesi yere düşsün. Şimdi kaleme kalem diyorsunuz, gölgesine ne diyeceksiniz? Gölgesine de kalem derseniz, e bu hakikatin ifadesi olmaz. Gerçek kalem o olan kalemdir. Gölge ise onun gölgesidir. Ona varlık bile denmez. E, gerçek varlığın bir yansıması. İşte o yüzden yaratıklar gölge mesabesindedir. Gerçek e, varlık Allah'tır. Onun esma ve sıfatıdır. Denmiş oluyor. Kast edilen bu. Allah mutlak varlıktır. Onun varlığının sebebi yoktur. O kendi zatıyla vardır. Diğer varlıkların var, vücudu ise onun vücuduna nispetle yok hükmüdenir. demek ki söylediğimiz. Çünkü onların vücutları onun varlığına bağlıdır. i̇bn Arabi'ye göre alem Allah'ın bilgisi yönüyle kadimdir. Yani bu yaratıklar, bütün alem Allah'ın bilgisinde olması noktasından kadimdir. Yoktan zuhura gelmiş değildir. Allah'tan gelmiştir. Fakat mahiyet itibariyle aynı değildir tabi. Bir olan var, mutlak varlık ile Zuhur mahalli olan yani ortaya çıkış yeri olan mümkün varlık arasında nispet farkı vardır. Allah zahir ismiyle eşyanın aynı ancak batın ismiyle gayrıdır demektedir. Çünkü bu iki isim de Allah'ın isimleridir arkadaşlar. Yani Allah hem zahir hem batındır. Hem görünen hem görünmeyendir. Allah'ın vücudu yanında eşya, eşyanın yanında gölge mesabesindedir. Yani nasıl demek ki verdiğim örnekte eşyanın gölgesi ne varlık denir mi diye sorduk ya işte onun gibi. Allah'ın ger gerçek varlık, Allah'ın vücudu olduğu için onu yaratıklar evet gölge mesabesindedir. Yani yok hükmündedir. Zira bu alem ve eşya yok idi, o vardı. Onları varlık denizinden izhar eden odur. Onların bu zuhurları, yani ortaya çıkışları, müstakil bir vücut olmayıp, Hakkın vücut denizinin dalgalarıdır. Yani hiçbir varlık, müstakillen kendiliğinden olmuş değil, ve kendiliğinden de ayakta durmakta değildir. O şu anda... Aya kendiliğinden ayakta duruyormuş gibi gözükür. Oysa Allah'ın iradesi olmasa o her an yok olacaktır. Nitekim ömrü bitince kendiliğinden ayakta duran durduğunu düşünen bir kimse o zaman e, o halini devam ettirebilmesi lazım. Oysa bu aleme gelenler teker teker öbür tarafa göçüyorlar ve hiç kimseye de gitmek istiyor musun istemiyor musun diye Sorulmuyor bile. Dolayısıyla bütün varlığın efendim, hükmü Allah'ın elindedir. O var ettiği sürece vardır. Hakiki vücut bir olmakla birlikte alemdeki ve yaratıklardaki tecellileri farklıdır. Kainattaki varlıklar hangi kabiliyette takdir edilmiş ise o tarzda vücut bulur bu durum duvarlarında çeşitli aynalar bulunan bir odaya giren kişinin kendisinde bir değişimi olmadığı halde her aynada farklı şekillerde yansıması gibidir. Bu tecellinin farklı tecellileri anlamak için verilen bir örnek. Allah-u Teala gizli bir hazine iken bilinmeyi istemiş ve halkı yaratmıştır. Allah'ın alemi yaratmasının temelinde İlahi sevgi vardır. Alem, Allah'ın sevgisinin ve zati aşkın bir sonucu olarak müşahhas varlıklar halinde tecellisinden ibarettir. Kemalat ilahi en mükemmel şekilde sadece insanda tezahür edebilir ve hak kendisini onda görür. İşte bunu görmeyi istediğinde isim ve sıfatlarının en kamil sureti olan insanı yaratmıştır. Ben tanınmak istedim, o yüzden mahlukatı yarattım buyuruluyor Kur'an-ı Kerim'de. Yani ve ma halaktül cinne ve linse illa liyâ i̇bn Abbas Hazretleri'nin açıklamasına göre liyârifûn tanınmak için yarattım buyuruyor. İşte bütün esma ve sıfatları Evet, insanda tecelli edince insanda Hz. Allah, o insan Allah'ı tanıyor ve ve yaratılmanın gayesi yerine gelmiş oluyor. İnsan alemde Allah'ın maksududur. O gerçekten halifedir. Halifetullah, Kur'an-ı Kerim'de ifade edildiği şekliyle ve güzel isimlerin, Esma-i İlahi'nin, zuhur Mahallidir. Allah ezelde vardı ve onunla beraber hiçbir şey yoktu. Allah Teala bu alemi isimleri ve sıfatlarını izhar için yarattı. Allah bizi ve alemi belirli şekillerde yaratacağını biliyordu. Eğer bilmeseydi yaratmazdı. Yani bilgi olarak e, bu varlıkta ezeli kadim olmuş oluyor. Kasas suresi 88. ayetinde her şey helak ol gidicidir. Ona bakan yönü müstesna. Şekli tercüme etmişler. Yani bu durumda ilahi bir anlam ifade etmeyen her şey fani olacak. İlahi yönü bulunan şeyler ancak ebidi ya da uhrevi olabilir mi demek isteniyor. Ee, olabilir. Evet, şimdi bu evet mealler farklı farklı olabilir arkadaşlar. Böyle de denir. Yani böyle de mana verebilirsiniz, öbür türlü de verirsiniz. Bunlar işte meal ya da tefsir, yorum diyoruz bunlara biz. Dolayısıyla böyle dediğinizde o söylediğiniz sonuca da varabilirsiniz. Evet. Bizi ve alemi ezeli bilgisine göre, bildiğine göre alem onun ilminde bir kuvve mevcuttu. Allah'ın aleme ait bu bilgisi kendi kıdemine bağlı olarak kadimdir. Zira bilgi onun sıfatıdır, onun sıfatları ise ezelidir. İbn-i Arabi Allah'ın alem ve eşya hakkındaki bu bilgisine ayağını sabit adını vermiştir. Bu kavram yine kavram olarak bilin, bu tanımı ayağını sabite önemli bir kavram bu varlık konusunda. Ayanı sabite dış alemde var olan eşyanın Allah'ın ilmindeki hakikatleridir hariçte mevcut değildir. Bir başka ifadeyle bunlar Allah'ın ilmine sabit olan yoklardır. Yani Allah'ın ilminde sabittirler, hariçte, görünürde yokturlar bu manada. Ayağın sabitenin dış aleme nazaranın varlığı yoktur. İşte söylediğim bu konu. Bu yüzden yok kabul edilir. Ayağın sabite hakkın hüviyetiyle duyular alemi arasında yer alan bir varlık alanı. Bunu varlık mertebelerinin sonlara doğru açıklayacağım. İbn-i Arabi'ye göre eşyanın zuhurunda şu üç safa bulunur. Bir, eşya birbirinden ayırt edilmeksizin ve aralarında bir farklaşma olmadan Allah'ın ilminde külli olarak vardır. Buna şuunu sabiti veya taayyunu evvel denir. İki, eşya ayanı sabiti halindedir. Yani birbirinden ayrılmış ve farklılaşmış bir vaziyette Allah'ın ilminde bulunur. Bu safhada varlıklar müşahhas şeyler olup buna tayyuni sani de denilmektedir. 3 Eşya ayan hariciyi halindedir. Dış alemde tecelli ve zuhur etmiştir. Buna tayyuni harici de denilir. Alem Allah'tan zuhur etmiş olmasına rağmen burası önemli. Mayel itibariyle Allah ile aynı değildir. Bu çok önemli. Allah'tan gelmiştir ama Allah'la aynı değildir. Mümkün varlıklar önce yok iken sonradan Allah'tan sadır olmuştur. Fakat bu sudur parçanın bütünden ayrılışı gibi bir varoluş değildir. Bir misal olarak güneş örneğini verebiliriz. Bu alemde gündüzün ortalığın aydınlanması güneşten gelen şualar ile olmuştur. Ancak o şualar, ışıklar güneşin bir parçası değildir. Yani güneş parçalanarak ışık göndermiyor. Güneş aynen duruyor ama ışıklar oradan geliyor. Ve bu ışıklar, ışınlar güneşin aynı da değildir. Aynısı da değildir. Bunun gibi. Şimdi varlık mertebeleri arkadaşlar. Yine burada geçen bazı kavramlar var. Onları açıklamaya çalışacağım. Vahdeti vücud anlayışında... Allah-alem ilişkisi açıklanırken bir takım varlık mertebelerinden söz edilir. Bu mertebeler dörtlü, beşli ve yedili tasnifler şeklinde yapılıyorsa da yedili tasnif daha yaygındır. Bir, yedili tasnife göre. Bir, la taayyün mertebesi bu mertebede hakkın vücudu her türlü isim, sıfat ve fiile fiille kayıtlanmaktan uzaktır. Bu mertebenin akıl ve hisle idrak edilmesi muhaldir. Yani bu Allah'ın zatının mertebesidir. Allah'ın zatını Allah'tan başka kimse bilemez, idrak edemez. Laye'alemin gayb illallah. La ya'lem men fi semavati vel ard illallah. Dolayısıyla evet Allah'ın zatını Allah'tan başka kimse bilemez. Geriye kalan altı mertebe ise zuhur mertebeleri olup istidat ölçüsünde keşif ve idrak ile öğrenilebilir, elde edilebilir. Dolayısıyla ikinci mertebe tayyunu evvel mertebesidir. Bu mertebe zatı sırfın uluhiyet mertebesine inişini ifade eder. Yani Allah bu mertebede zatını, isimlerini, sıfatlarını ve mevcudatı birbirinden ayırmaksızın topluca bilir, mücbelen bilir. Bu mertebenin adı bütün esma ve sıfatı içine alan Allah ismiyle ifade edilir. Tayyun-i sani mertebesi. Bu mertebede Allah, zatının sıfatlarını ve mevcudatı birbirinden ayrı olarak bilir. Mümkün varlıkların hakikatleri ve dayanakları olan ilmi suretler, Allah'ın ilminde mevcut olan hakikatlerdir. Bu mertebeye, az önce geçti, ayağın sabite de denir. Dördüncü mertebe, ruhlar mertebesidir. A, mertebeyi ervah. Bu mertebe bir üst mertebedeki ayan sabitenin zahire doğru bir adım daha atarak basit, mücerret kevni eşya yani cevheri basit haline gelmesi mertebesidir. Basit cevher haline gelmesi. İşte ruh dediğimizde ruhlardan ne anlıyorsak onu anlayabilirsiniz. Bu bildiğimiz ruh. Bu mertebedeki varlıklar kendilerini, menşeilerini, yani kaynaklarını ve benzerlerini idrak ederler. Beşincisi, mertebe-i misal. Bu mertebe, bir üst mertebedeki basit ve müceddet şeylerin zahire doğru bir adım daha atarak latif ve mürekkep kevni şeyler haline gelmesidir. Buna misal alemi denilmesinin sebebi, bir önceki alemde bulunan her bir ferdin cisimler aleminde bürüneceği suretlerinin birer mislinin bu alemde zahir olmasıdır. Bu misal alemi arkadaşlar aynı zamanda rüya görürken ruhumuzun seyahat ettiği alemdir. Orada bu alemde ortaya çıkacak olan şeylerin sembolleri birer örnekleri vardır. Ama onlar semboller halindedir. Rüyada gördüğümüz sembolleri doğru yorumlarsak bu alemde neyin olacağını Önceden öğrenmiş oluruz. Kur'an-ı Kerim'de bunun bir, birkaç tane örneği de verilmiştir. Mertebe-i şehadet, bu mertebe bir üst mertebedeki mürekkep, cevher-i latifin zahire doğru bir adım daha ilerleyerek mürekkep, cevheri kesif haline gelmesidir. Yani bir takım e, varlıkların e, somut, şekle gelip görünür halde olmasıdır. Şehadet mertebesi bu. Yani bizim şu anda yaşadığımız alem işte bu mertebeler arkadaşlar. Alemi şehadet. Bu artık gözle görülebilen bir alemdir. Bu mertebeye kevn ve fesat alemi de denir. Yani oluş ve bozuluş vardır bu alemde. Şimdi tabii şehadet alemi bütün varlıkları kapsıyor. Bundan da sonra yedinci mertebe insan mertebesidir ya da insanı kamil mertebesi böyle de anabiliriz. Zuhur mertebelerin en sonuncusu olan bu mertebe Latayun dışında bütün mertebelerin hakikatlerini kendinde toplar. Her mertebe bir ilahi ismin masarıdır. İnsan ise Allah ismine masardır. Çünkü Allah camiu'l esma ve sıfattır ve o sıfatlar ve esma insanı kamilde ee, zuhur eder. Dolayısıyla insan-ı kamil evet Allah'ın halifesi olur. Halifetullah ünvanını hak etmiş olur. Şimdi burada vahdet-i vücut anlayışının varlığın birliğinden söz edildiğinde bu anlayışın en tehlikeli yönü panteizm diye ifade edilen bir anlayışla karıştırılma imkanı ihtimalidir. Genellikle vahdet-i vücut anlayışını bu panteizme karıştırırlar. Arapça'da veya e, ilmi terkiple bunun karşılığı vahdeti mevcuttur veya el vahdetin mevcut. E, vahdetün, e, vahdeti vücutla vahdeti mevcut farklı bir şey. Nedir farkı? Farkı şu. Bir defa vahdeti mevcut yani panteizm bir düşüncenin ürünüdür. Vahdeti vücut ise Seyrislülük eğitimi sonunda ulaşılan manevi bir halin sonucudur. Panteistlere göre bu görülen alem Allah'tır veya Allah bu görülen alemden ibarettir. Oysa vahdeti vücut bu görülen alemin ne Allah olduğunu söylüyor ne de Allah'ın bu görülen alemden ibaret olduğunu söylüyor. Tam aksine. Allah'ın esma ve sıfatlarının birer yansıması olduğu için yok hükmündedir. Bırakın Allah hükmünü vermesini, var hükmünde bile görmez. Ancak o isim ve sıfatların, esma ve sıfatının ortaya çıktığı bir alem olunca sanki Allah'ın ortaya çıkması gibi anlaşılır ve görülen her şeyin Allah olduğu iddia ediliyor zannedilebilir. Panteizme karıştırılması... Buradan kaynaklanır. Oysa öyle değildir. Vahdet-i Şuhud anlayışında arkadaşlar, Vahdet-i Vücut Anlayışı, İmam Rabbani Hazreti tarafından, başta söylemiştim, farklı şekilde değerlendiriliyor. Ona göre varlığın birliği, yani Vahdet-i Vücut Anlayışı, seri sülükün ileri mertebelerinden birinde meydana gelmekte. Ve bu mertebede her şey tek varlık olarak, görünmektedir. Yani İmam Rabbani'ye göre varlıkta birliğin ontolojik bir geçerliliği yoktur. Bu birlik yalnızca görüntüden ibarettir. Böyle görür derviş diyor. Zira söz konusu mertebe aşıldığında zatın gölgeleri olan kainatın ayrı bir varlığa sahip olduğu anlaşılacaktır. İmam Rabbani sırasında vahdet-i anlayışının oluşmasını şu şekilde açıklıyor. Niye vahdet-i anlayışına girer bir derviş? Şöyle açıklıyor. Zikirler ve riyazet sayesinde ilahi aşk müridi istila edince fena ve cem duygusu ortaya çıkar. Bu durumda mürit Allah'ın tecellisinden başka bir şey göremez. Sadece Allah'ı müşahede eder. Fusi hadisi hatırlayın. Bu durum uzun süre demin örneğini verdim şimdi geldi. Bu durum uzun süre güneşe bakan bir kimsenin etrafta güneş şualarından başka bir şey görmemesi gibidir. Ya da güneş doğduğunda her tarafı güneş şualarının kaplaması ve yıldızların görülememesi gibi bir durumdur. Oysa görülemiyor olsalar da yıldızların mevcudiyeti kesindir. Dolayısıyla yoklukları iddia edilemez. O yüzden diyor İmam Rabbani bu alemde Allah var başka bir şey yok demek doğru olmaz. Evet bu manada İmam Rabbani Hazretleri çok önemli bir noktaya işaret etmiş oluyor. Ancak o yok diyenler de bu bu alemdeki yani vakti vücut anlayışında olanların yok sözü de aslında hiç yoklar anlamında değil, yok hükmünde olduklarını söylemek şeklinde oluyor. Yani gölge olduğu için, evet gölge yok hükmündedir demiş oluyorlar. Tabi bu az önce söylediğim panteizmle karıştırma tehlikesi olduğundan ve insanların akaidinin bu şekilde bozulma tehlikesi olduğundan İmam Rabbani Hazretleri işin böyle anlaşılması gerektiğinin daha doğru olduğunu bize söylemiş oluyor. Evet arkadaşlar çok özet olarak sizlere söyleyebileceğim bundan ibaret bundan daha fazlası için evet tekrar edelim daha çok okumaya daha çok birikime bir takım meseleleri karşılıklı müzakere etmeye ihtiyaç var. Ancak buradan bu kadar olabiliyor. Hepinize hayırlı kandiller diliyorum, başarılar diliyorum imtihanlarda, özellikle tasavvuf dersinden çok iyi notlar almanızı yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Hayırlı geceler.